21. Söz İki makamdır, birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Şüphesiz ki namaz mü'minler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O an anladım. O zat o sözü bütün nüfus emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez... Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim, ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik köşesinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Birinci ikaz, ey bedbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat bir var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehüm ebediyettir, keyif için. Ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini, hakiki bir hayatı ı ebediyenin saadetine medar olacak, bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyat ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İkinci ikaz, ey şikemperver nefsin, Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç çekerciz ettiğinden usanç değil, belki tenezzüs ediyorsun. Öyleyse hane cisminde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve Latife-i yemin, havai nesimini nesimini ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Evet, nihayetsiz esurat ve elemlere maruz ve mühtela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda, bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Evet, süphani dünyada kemal-i süratle vaveyla-i firak giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun ağ hayatı ise, her şeye bedel bir mağbud bakiyenin, bir mahbub-u sermediyenin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynası olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişur bir sırr insani, zinur bir lakife-i rabbaniye, şu kasavetli, ezici, ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ıhval-i dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Üçüncü ikaz, ey sabırsız nefsim acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdarip olmak bulmak? hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kârı akıl mıdır? Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki, düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine itirak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir, merkezi zayıflaştırır, hem sol cenahta düşmanın askeri yokken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir. Ateş et emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşmanın işi anlar, merkeze hücum eder, tarumar eder. Evet, buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete kalp olmuş. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti kerameti iltihak ve meşakketi sevavı inkılap etmiş. Öyleyse ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret almak lazım gelir. Gelecek günler ise madem gelmemişler, şimdiden düşünüp sanma ve fütur getirmek, aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. Madem hakikat böyledir, atilliysen, ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün ve onun bir saatini, Ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de. O ki senin acı bir füturun tatlı bir gayrete inkılav eder. İşte ey sabırsız nefsin, sen üç sabırla mükellefsin. Birisi taat üstünde sabırdır, birisi mi sabırdır, diğeri musibete karşı sabırdır.'' Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikatı rehber tut, merdane, ya sabur de. Üç sabrı omuzunu al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Dördüncü ikaz Ey sersem mevsim! Acaba şu vazife-i ubudiyet midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veya seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve futursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kurt ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan makşerde senet ve berat, ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir? Veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana yüz liralık bir hediye vaat etse yüz gün seni çalıştırır, kulful vaat edebilir. O adama itimat edersin, fütursuz işlersin. Acaba kulful vaat hakkında muhal olan bir zat cennet gibi bir ücreti ve saadet-i gibi bir hediyeyi sana vaat etse pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen veya isteksiz suhre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle, onu vadinde itham ve hediyesini istihdam etsen, pek şiddetli bir tevhibe ve dehşetli bir tazibe müstahak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada haksin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde, Cehennem gibi bir haps-ı kafı halkı, en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Beşinci ikaz, ey dünya perest nefsim! Acaba ibadetteki futurun ve namazdaki kusurun, meşagili dünyeviyenin kesretinden midir? Veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından midir? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sert ediyorsun? Sen istedat bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar ciyetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazife-i hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için sağ etmektir. Bununla beraber mesahil-i dünyeviye dediğin. Çoğu sana ait olmayan ve fuzuri bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, dünya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumakla vakit geçiriyorsun. Mesela zuhalin etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır? Ve Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Dünya kozmografya ilminden ve istatistikçi kendinden bir kemal alıyorsun. Ey Hasan, beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Belki nerde maişetin zaruri işleridir. Öyleyse ben de sana derim ki, eğer 100 kuruş bir gündelikle çalışsan, sonra biri gelse dese ki gel, 10 dakika kadar şurayı kaz, 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona yok gelmem çünkü on kuruş gündeliğimden kesilecek nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi sen şu bağında nafakam için işliyorsun. Eğer farz namazı terk etsen bütün sayin semeresi yalnız dünlevi ve emniyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve tenefüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin tenefüsüne medar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı ı uhreviyene ve zad-ı ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. Birinci maden, bütün bağındaki bu makam bir bağda, bir zata bir derstir ki bu tarzda beyan edilmiş. Bütün bağındaki yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun. Her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. İkinci maden hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese, hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, sana bir sadık hükmüne geçer. Fakat o şartla ki sen rezzak-ı hakiki namına, ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan. İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar önemli bir serveti kaybeder ve saye tek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvveti manevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütür gelir. Ne lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti niçin çekeceğim diyecek. Kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der. Daha ziyade ibadetle beraber sahi helale çalışacağım. Ta kabirime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. En hasım. Ey nefis bil ki. Dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksın. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. La akal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçı-ı olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlığı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynanda görünen muhteşem bir saray. Aynanın rengine bakar. Siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar, o ayna şişesi düzgünse sarayı güzel gösterir, düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiğim süllü. Sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan o namazınla o alemin saniye zülcelaline müteveccih olsan birden sana bakan alemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır. Ve o her hercümerce dünyeviyedeki karışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. Allah'un'un semavati vel ard, Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayet-i kür envarından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şahadet ettirir. Satın deme. Benim namazım nerede? Şu hakikat namaz nerede? Zira bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsiye eder. Fark yalnız icmal ve tavsiyle olduğu gibi senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı Büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var. Şu hakikatten bir sırrı vardır. Velev şuurun taalluk etmezse. Fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir kurma çekirdeğinden ta mükemmel bir kurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur. Öyle de namazın derecatında da daha fazla meratip bulunur. Fakat bütün o meratipte o hakikat-ı nuraniyenin esası bulunur. Allahümme salli ve sellim ala men kal. Es-salatu imadul din ve ala alihi ve sahbihi ecma'il. Allah'ım. Namaz dinin direğidir. Buyuran zata ve bütün al ve ashabına salat ve selam et.